rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ebu Derda radıyallahu anh Ebu Derda künyesiyle ve Uveymir lakabıyla meşhur olan Amir, Bedir Savaşı sırasında Müslüman olmuştur. Onun İslamiyeti kabul etmesinde ve İslami şahsiyetinin teşekkül etmesinde arkadaşı Abdullah bin Revaha önemli bir rol oynamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretin ardından Ebu Derda ile Af bin Malik arasında kardeşlik bağı kurmuştu. Ebu Derda radiyallahu anh, Müslüman olmadan önce ticaretle meşguldü. İslamiyet'i kabul ettikten sonra ticaretle ibadeti bir arada yürütemeyeceğini anlayınca ibadeti seçtiğini anlatıyordu. Hayatında ahiret sevabını ve Allah rızasını gözeten Ebu Derda, çevresinde olup bitenlere daima ibret gözüyle bakardı. Müslüman olduğu sıralarda karısını ihmal edecek kadar ibadete düşkündü. Selman-ı Faresi, İslamiyet'in bu kadarına izin vermediğini söyleyerek onun bu konudaki aşırılığına engel oldu. Ebu Derda'nın ibadeti daha çok tefekkür ve ibret alma tarzındaydı. Bu nedenle Ebu Derda, Allah Resulü'nün ''Ümmetimin en abidi ve en müttakisi, bu ümmetin hakimi'' gibi ifadeleriyle takdir edilmişti. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılmış olan Ebu Derda, Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Allah Resulüne okumuştu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafetinin son zamanlarında başlayan Yermük Savaşı'nda Kadil Cünd, yani Ordu Kadısı olarak görev yaptı ve bu görev İslam tarihinde ilk defa Ebu Derda ile başlamış oldu. Ebu Derda radıyallahu anh, Hz. Ömer ve Hz. Osman radiyallahu anhuma devirlerinde de bu görevi zaman zaman üstlenmişti. Hz. Ömer'in hilafeti döneminde Medine'de kadılık yaptı ve Hz. Ömer tarafından Bedir Savaşı'na katılmadığı halde Bedri kabul edilerek kendisine maaş bağlandı. Hz. Peygamber'in sünnetini yaymak, halka namaz kıldırmak istediğini söyleyerek Suriye'ye gitmek için halife Hz. Ömer radıyallahu anh'dan izin istedi ve Dumaşk'a gitti. Ebu Derda radıyallahu anh'ın aralarında bulunduğu üç kişilik muallimler heyeti, Önce Humus'a gitti ve orada bir süre görev yaptı. Daha sonra Dımaşk'a geçen Ebu Derda, Muaviye'nin Suriye valiliği sırasında Hz. Ömer radiyallahu anh'ın emriyle Dımaşk kadılığına tayin edildi ve Dımaşk'ın ilk kadısı oldu. Hz. Ömer Dımaşk'a gittiğinde Ebu Derda'yı evinde ziyaret etti ve zahidane bir hayat sürdüğünü gördü. Ebu Derda, hem Hazreti Ömer hem de Hazreti Osman, Allah onlardan razı olsun, onların devirlerinde Kur'an öğretimiyle de meşgul oldu ve birçok kişiye kıraat dersi verdi. Dünya malına değer vermeyen Ebu Derda, kızı Derda ile evlenmek isteyen Yezid bin Muaviye'ye vermemiş ve kızını fakir bir Müslümanla evlendirmişti. Bildiklerini söylemekten çekinmeyen bir karaktere sahip olan Ebu Derdar radıyallahu anh, halkı iyilik etmeye, ahireti düşünmeye, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye, mütevazı ve dünyaya karşı tok gözlü olmaya, zulümden kaçınmaya teşvik ederdi. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler, ilme ve dini yaşama çok önem verirdi. Ebu Derda radiyallahu anh tefsir, fıkıh, hadis ve kıraç şahalarında ashabın ileri gelenlerindendi. Yıllarca titizlikle yürüttüğü kadılık görevi sırasında bir hüküm verdikten sonra davalıları geri çağırtıp onları tekrar dinlediği olurdu. Ebu Derda radiyallahu anh bu titizliğini hadis rivayetinde de gösterdi. Kendisinden hadis öğrenmek üzere çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerine rivayette bulunduktan sonra herhangi bir yanlışlık yapmış olabileceğini düşünerek ''Hadis bunun gibidir veya buna benzer şekildedir'' der. Böylece meydana gelebilecek muhtemel hataların sorumluluğundan kaçınmak isterdi. Onun rivayet ettiği hadislerin sayısı 179 olup, Enes bin Malik, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas gibi Allah onlardan razı olsun sahabilerle karısı Ümmüt Derda, oğlu Bilal, Cübeyr bin Nüfeyr, Ebu İdris el-Havlani, Şahit bin Müşeyyet, Ata bin Yaşar gibi Allah onlardan razı olsun tabiiler kendisinden hadis rivayet edenler arasında yer almaktadır. Rivayet ettiği 179 hadisi şerifle kaynaklarımızda önemli bir yere haiz olan Ebu Derda'nın önemli bir özelliği de Kur'an muallimliğiydi. Dumaş Mukri diye anılan Ebu Derda sabah namazından sonra öğrencilerini okutmaya başlardı. Öğrencilerini onar kişilik gruplara ayırır, her grubun başına bir öğretici tayin ederdi. Öğreticiler kendi aralarında çalışırken kendisi de mihrapta oturur veya halkalar arasında dolaşarak çalışmaları takip eder, belli bir seviyeye ulaşan öğrenciler kıraatlerini ona arz ederlerdi. Bu usulü ilk defa onun başlattığı söylenmektedir. Ebu Derda'nın kıraat halkaları kimi zaman 1600 kişiye kadar ulaşırdı. Meşhur 7 kıraat imamından İbni Amir de ondan Kur'an dersi alan öğrenciler arasında yer alıyordu. Muaviye'nin Suriye valiliği sırasında Diğer bazı sahabilerle birlikte Kıbrıs'ın fethine katılan Ebu Derda radiyallahu an hicretin 32. yılında Dumaşk'la vefat etti ve Babus Sagir kabristanına defnedildi. Muaviye, Ebu Derda'nın eşi küçük Ümmü Derda ile evlenmek istedi. Kur'an kıraatindeki üstünlüğüyle tanınan bu hanım, valinin teklifini kabul etmedi. Ebu Derda'ın Bilal ve Yezid adlı iki oğluyla Derda ve Nesiba adlı iki kızı olmuş, bunlardan Bilal, Emeviler döneminde Dımaş kadılığı yapmıştır. 1938 yılında Muaviye bin Ebu Sufyan'ın kabirinin 20 metre güneybatısında biri kendisine, diğeri karısı Ümmü Derda'ya ait iki mezar taşı bulunmuştur. Kufi hatla yazılı olan ve günümüzde El-Methafül Vatanî'de korunan bu taşların 10. veya 11. yüzyılda dikildiği sanılmaktadır. Ebu Derdağ'ın İstanbul Eyüp'te ve Üsküdar'da iki makam kabri bulunmaktadır. Kul Allah'a ibadetle meşgul olunca Allah onu sever, mahlukatına da sevdirir. İmanın zirvesi başa gelene sabır, kadere rıza, samimi bir tevekkül ve Allah'a boyun eğmektir. Bir saat tefekkür, bütün bir gece nafile ibadet etmekten hayırlıdır. Bilmeyene bir kere, bilip de yapmayana yedi kere yazıklar olsun sözleri, Ebu Derda radıyallahu anh'tan günümüze kadar ulaşmış ve biz Müslümanlara ondan miras kalmıştır. Salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine,